Önce sal. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. Bugün 7 Nisan. 2023 Önce Sağlık Programı'nda hoş geldiniz. 7 Nisan, çok kişi bilmiyor, 14 Mart Tıp Bayramı bilinir. Ama 7 Nisan'da Dünya Sağlık Örgütü'nün 1948'de işaret ettiği gibi Dünya Sağlık Günü. Ee, bu, bu yılın mottosu 75. yıl 1948 yılından e, biri e, anılan bir gün küresel sağlık bilincinin yerleştirilmesi için e, Health for all herkes için sağlık e, e, mottosuyla e, bu yıl Dünya Sağlık Örgütü Dünya Sağlık Gününü anıyor, kutluyor. Ee, ve tabii biz COVID-19 döneminden şunu gördük ama öğrenebildik mi bir şey bilmiyorum. Ee, herkesin sağlığını düzeltmeden hiç kimsenin sağlığını düzeltemiyorsunuz. O hiç kimse ne kadar zengin olursa olsun, ne kadar konumu olursa olsun herkesin sağlığını bir şekilde geliştirmeniz gerekiyor. Dilerim COVID-19'dan da bunu öğrenebilmişizdir. Ee, biz uzun süre COVID-19 programları yaptık. Şu anda depremle ilgili programları inatla sürdürüyoruz. Çünkü depremin kesinlikle gündemden düşmesini istemiyoruz. Ee, hala e, bölgedeki insanların e, birçok temel ihtiyaçları dahi e, görülememiş durumda, karşılanamamış durumda. E, bu konuda e, deprem gündemimizi sürdürüyoruz. İki değerli konuğum var. E, Öncelikle Selahattin Menteş'i tanıtayım. Ee, Adana Tabip Odası Başkanımız, Doktor Selahattin Menteş konuğumuz. Zaten Selahattin'in artık ikinci yuvası Antakya oldu diye düşünüyorum. Biz Adana'dan çok Antakya'da görüyoruz Selahattin'i. Ee, bir başka konuğumuz ise onu dinleyenler yazar ve şair olarak e, tanıyor ama bizim programlarımızda e, mesleğiyle de yer alıyor. Doktor Altay Öktem e, konuğumuz. E, Altay'la da e, geçen haftalarda Antakya'da bulunduk. E, hatta e, listeler basına veriliyor. E, basına verildiğinde e, sevgili eşi Deniz Durukan'ı yazarlar sıralamasında görmüşler. Altay nerede demişler. Altay'ı Türk Tabipleri Birliği sıralamasında vermiştik basına. E, Altay'ı meslek örgütüyle e, verdik. Onu da doktor ve yazar kimliğiyle programımıza konuk ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, Şimdi yavaş yavaş konuşmaya başlayalım. Artık e, 7 Nisan, 6 Şubat'tan 7 Nisan'a tam 2 ay bitti depremin. Üzerinden tam artık 2 ay geçti. E, ertesi gündeyiz. Üçüncü aya girmiş bulunuyoruz bugünle birlikte. İlk sorumu Selahattin'e sormak istiyorum. İlk günü de biliyorsun, her gününü biliyorsun bölgenin e, sen Selahattin. E, evet. Şu andaki ihtiyaçlar neler? E, i̇lk günden bugüne geldiğimizde... Ee, Tabi belli gelişmeler olmuştur ama şu son iki ayı, son iki ayınızı bir bana bize özetleyebilir misiniz? Sevgili Ayşegül, tabii 6 Şubat ülkemiz için çok kötü bir gündü 4.17'de, sabah, sabah 4.17'de gerçekleşen. Adana için de aynı şekildeydi. Adana maalesef o gün e, çok büyük bir sarsıntıyla uyandı ama Bizim en büyük korkumuz şuydu. Biz bunu hissettiysek asıl merkez neresi acaba diye hemen uyandık. Ve e, gördük ki aslında Adana bu 11 ilin belki de en iyi e, bölgesi ya da en iyi illerinden birisi. Hatay'ın, Maraş'ın, Aldıyaman'ın çok fazla yıkıldığını gördük. Ve Adana Tabip Odası olarak da o gün hemen biz hem halkı açtık hem hekimlere sağlık emekçilerine tabip odasını açtık sen bizim tabip odamızı da biliyorsun müstakil 3 katlı kendimizin yaptırdığı demir perdelerini ya da beton perdelerini bile kendimizin elimizle yaptırdığımız bir bina çok şükür ki hiçbir hasarımız yok orayı açtık ve önce hemen sahaya müdahale etmeye başladık tabi ilk 3 gün çok kötü günlerdi hani onu hiç düşünmek ya da konuşmak artık hiç istemiyoruz. Gelinen noktada resmi rakamlara göre 50 binin üstünde canımızı yitirdik. Ee, buna rağmen yani iki ayı geçtik. Tam iki ay bir gün bugün. iki ay bir gün ve ben Sesini bazen aramalardan Hı -hı. sesim kesiliyor olabilir o yüzden duruyorum. Geçen hafta içerisinde bu hafta içerisinde yeniden Hatay'daydım ben. Ee, tabii insan şunu görmek istiyor artık toparlanmayı görmek istiyor ama hasar e, o kadar büyük ve çalışmalar o kadar yavaş ki ya da organizasyon kötü değil organizasyon o kadar yok ki yani hala Hatay gönüllüler üstünden yürüyen bir noktada hala sağlık ya da hala e, konteyner asmler kurulamamış. Hala düzgün bir sağlık sistemi oluşmamış. Hala içme suyu sorunu var. İnsanların yani kent iki ay önce evet öyle ya da böyle terk edildi ama yeniden bir dönüş var. Kente yeniden bir dönüş çünkü dışarıda bu kadar olunamaz, durulamaz. İki ay geçmiş ama aynı zamanda yani bir molos kaldırılıyor. Sevgili Ayşegül bu ülkede ya hiçbir şey mi düzgün işletilemeyebilir? Siz de gördünüz bir sanatçı ekibiyle oradaydınız yazarlar, şairlerle beraber. Ya biz molozu bile mi kaldıramıyoruz? Yani bunun hiç mi bilimsel bir noktası yoktur? Bilime hiç mi, kitaplara hiç mi bakılmaz? Bu molozu dünya nasıl kaldırmış? Hiç mi bakmayız? Ama maalesef bu şekilde devam ediyor. İnsanların biz Türk Tantikler Birliği olarak Herhalde ikinci ayımızın sonunda sahadan çekiliriz ve Eş. artık e, devletimize ya da Sağlık Bakanlığımıza eksiklikleri işaret ederiz ve onlar bunu yapar diye düşünüyorduk. Fakat son alınan kararla 15 Mayıs'a kadar biz sahada kalacağız. Çünkü sahanın bize hala ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Gelinen nokta insanlar çadırlarda konteynerlarda bulanlar şanslı oralarda yaşıyorlar ama Evinin altında kendi olanaklarıyla yaşayan bir dolu insan var. Ekonomik sıkıntı ya da su sıkıntısı, içme suyu sıkıntısı. Aslında e, duş almak ne kadar anlamlıymış ya da bol suyla elimizi yüzümüzü yıkamak ne kadar anlamlıymış ya da temiz çarşaflı bir yatakta yatmak ne kadar anlamlıymış bunu görüyoruz ama e, bunları da hak etmiyoruz. Bir an önce düzelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Şu an sahada tabii ki ee, hastayla, hastalıkla ilgili gittikçe artan bir poliklinik sayıları var. Türk Hurtta Birliği'nin siz de orada gördünüz. Ee, Hatay'da iki ayrı noktada kadın sağlığı birimiyle ilgili poliklinikleri var. Oraları yeniden geziyoruz. Oralarda ne kadar büyük, güncel aslında problemler olduğunu görüyoruz. Ee, bunları konuşmaktan bile imtina ettiğimiz yeni sorunlarla karşı karşıyayız. Toplu yaşamdan kaynaklı Evet bir salgın yok. Hani bize hep şey derler ya salgınla korkutmayın. Evet bir salgın yok ama yaşamda hala böyle rayına oturma demiyorum. Hiçbir düzenleme yok neredeyse. Ee, hepimize çok fazla iş düşüyor. Çocukların okuma sıkıntısı var. Çocukların okul sıkıntısı var. Bu çocuklar e, bütün sınavlara akranlarıyla aynı koşullarda girmeye devam edecek. Ama o kadar şey ki eşitsiz bir yarış ki bu ülkedeki bu yarışlar bunların bunlara nasıl yardımcı olabiliriz bunu düşünüyoruz sevgili Ayşegül ee, beni biliyorsun sorduğun an hiç durmam sen de durdurmuyorsun ki kaynaklı ben hiç bir durayım yeni sorularla istersen devam edelim. Selahattin çok tabii hakimsin bölgeye ondan dolayı dinliyoruz çok da önemli bilgiler veriyorsun bize çok sayıda öğrenci var orada eğitim bir sorun haksızlığa bakış açısından bakarsak aşılama bir sorun acaba aşılama nasıl evet. oluyor? bölgede e, bu çok ciddi bir sorun e, aslında ve çok iler, yani çok ileride değil yakın zamanda bununla ilgili sorunlar görebiliriz ve yazın sanıyorum insanlar özellikle Arsuz bölgesine dönecekler orada daha büyük bir sağlık ihtiyacı doğacak e, gibi görünüyor e, ve hala dört yolu hastanesi var bildiğim kadarıyla Antakya'da e, fiili işlev gören e, evet. mesela container ASM, bilmiyorum Selahattin bu bize mi kolay görünüyor? bir günde yapamaz mı kamu bunu? Bir gün diyorum, bak, iki gün demiyorum, bir gün. Bir günde i̇şte, yapılamaz mı? Tam da bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu kadar yardımlar, ya biz bu ülkede 2023'te her mahalleye bir konteyner e, ASM kuramayacak kadar zayıf mıyız? İnanın, hani bugünkü yöneticileri hep söyleniyor ya, Devleti aciz göstermekten yargılanan insanlar var ya, belki de toplu olarak öyle yargılamak lazım. Ya bu devlet e, bu bunu yapamayacak noktada mı? Öğrencilere dershane, bir konteyner dershaneler açamayacak noktada mı? Ya da sınıflar, okullar açamayacak noktada mı? Tam söylediğim gibi e, halk artık nerede, ne kadar misafir olarak kalabilir? Yani başka illerde. Artık toprağa çekiyor ve toprağına dönmek istiyor. Bu insanlara kalacak yer sağlamak bu kadar zor olabilir mi? E, çok kolay aslında. Evet yıkım çok büyük doğru. Nüfus çok fazla doğru. Ama bunun hepsinin bir çözümü var sevgili Ayşegül. Ama maalesef çok ağır gidiyor. Yani biz şunu söylüyoruz ya moloz böyle kaldırılmaz. Molozu kaldırmanın bilimsel yöntemi var ama sen Hala dün e, bir göçük altında cenazeler çıkarıldı. Hani bu, bu ya insan cenazesine ulaşmak istiyor ve bir dolu böyle olduğu söyleniyor. E, ama maalesef bunlar hala çözülmüş değil. İçme suyu hala çözülmüş değil. Yani çok büyük bir sorun devam ediyor. Poliklinik sayıları artıyor. Arkadaşlarımızın yaptığı poliklinik sayıları. Çünkü insanlar artık dönüyorlar ve de dışarıda yaşamaktan kaynaklı yeni sorunlar ortaya çıkıyor. Şimdi evet bir uyuz salgını yok ama uyuz vakaları görülmeye başlanıyor. Evet bir bit salgını yok ama e, bitlenmeler görülmeye başlanıyor. Şimdi kimsenin dikkat çekmediği o bölgede şöyle bir nokta var sevgili Ayşegül. E, erken doğumlar arttı. Yani siz e, bu tür e, afetler Genelde biliyorsunuz e, en korunmasız e, insanları vururlar. Evet, tabii en kırılgan grupları değil mi? E, gebe kadınlar evet. da bu grupta aslında. Şimdi en kırılgan yani yoksulları, fakirleri, kadınları. Şimdi gebe kadın dışarıda e, belki de depremden kısa süre önce gebe kalmış. Yani bunun bile çözümünü bulamadı oradaki bir dolu insan. Hani e, istenmeyen gebelikler ya da işte erken doğumlar, işte, sağlık tesisine ulaşma, hijyene ulaşma sorunları bütün bunların bir an önce çözülmesi lazım. Gerçekten de hani e, bütün bunların dışında oraya sevgili hekim kardeşlerimizi atıyorsunuz. Ama hekim kardeşlerimize yani yatacak yer sunmuyorsunuz. Hizmet yeri sunmuyorsunuz. Orada tıp fakültesi öğrencilerine bir türlü çözüm bulmaya çalıştık. Evet. Ama asistan hekimlerimizin çok büyük bir sorunu var. Şimdi bu asistan hekimlerimizin iki ayı boşa geçti. Daha ne kadar boşa geçecek? Onlara altı ay gibi geçici herhangi bir yere geçme hakkı tanıdınız ama çocuklar Genç meslektaşlarımız diyor ki yani biz bunun biz de bir tür öğrenciyiz. Evet uzman olma uzmanlık öğrencisiyiz. Biz de kalıcı bir yere geçme hakkı istiyoruz ki geleceğin iyi hekimlerini oluşturabilelim. İyi hekim olarak yetiştirelim. Yoksa kimsenin oradaki hizmetten uzaklaşmak ya da hizmetten kaçmak gibi sorunu da yok. Aksine aksine oraya gönüllü gitmeye çalışan bir dolu meslektaşımız var. İşte buradaki herkes meslektaşım. Yani biz hekimler ülkenin en zor koşullarında öne çıkan topluluklarız, topluluğuz. Ee, biz görevden kaçmıyoruz ama bu asistan de ayrı bir sorun. Bunun da konuşulması gerektiğini düşünüyorum sevgili Ayşegül. Evet tabii ki birçok yönü var. Ee, özellikle kadın yönüyle e, konuşmamız gerekecek. Belki ileride bunları da konuşuruz. Ee, Altaya dönmek istiyorum. Altay sen bölgeyi hem bir hekim olarak gezdin, gördün, e, hem de e, bir e, yazar ve şair kimliğiyle de gördün. Hani hayatta da çok şey görmüş olduğunu düşünüyorum. E, sendeki izlenim e, ne oldu o bölgeyi gördüğünde? Evet sevgili Ayşegül, ee, şöyle başlayayım. Yani e, çok büyük bir... E, çok geçireceğimi biliyordum zaten hani bölgeyi e, e, bizim gittiğimizde de yaklaşık bir buçuk ay falan olmuştu yanılmıyorsam e, 45. 50. gün gibiydi. Çok ciddi bir şekilde e, ne göreceğimi tahmin ediyordum. E, ama bu tahminin ötesinde e, benim daha önce de çok uzun yıllar ben acil hekimliği yaptım. AFET'le mücadele 93'te e, Türkiye'de 20 tane doktorun katıldığı bir AFET ee, mücadele programında yabancı yurt dışından e, gelen birçok bir e, alanında uzman kişiler tarafından eğitildim. Ee, ve yatkın olduğum bir alan. 99 depreminde de mesela e, oradan başlıyorum ama çok kısaca bir şeyi vurgulamam. Tabii, ama. Tabii. 99 depreminde mesela ben hemen deprem oldu. O ertesi sabah erkenden doğrudan Gölce'ye gittim. Nasıl gittim? Evet. Sağlık İl Müdürlüğü'nü aradım İstanbul'da. Hiçbir bilgileri yok. Hiçbir Koordinasyonları yoktu. Sağlık Bakanlığı'nı aradım. Onların... Ve birisi bana şey dedi telefonda. Kendin, e, kendi imkanlarıyla git istiyorsan dedi. E, ve ben de e, gittim doğrudan. E, şunu gördüm. Yani o zaman da çok e, eleştirildi. Yeterli müdahale geç oldu falan diye ama... Kıyaslamak mümkün değil. Yani ben e, gider gitmez orada... E, bir SSK hastanesi vardı. O yıkılmıştı. Ee, onun enkazına girip malzeme aldım yanında da epey malzeme götürmüştüm ve e, bir hemen e, açık alanda sahra hastanesi tarzı küçük bir sahla, sahra e, vidale merkezi gibi diyeyim birkaç tane e, sağ kalabilen doktor hemşire e, o bölgedeydi onlar da geldi hep beraber bunu yaptık fakat bunu ne zaman yaptık daha kur arama kurtarma ekipleri bile gelmemişti çok hızlı bir şekilde yaptık ama biz o gün akşam üzere askerler geldi ve korkunç bir arama kurtarma ekipleri çalışmaya başladı. Akut geldi. Ve o akşam biz elimizdeki yaralıları da alıp e, daha üst kesimde e, biraz e, tepelik bir alanda çok hasar görmemiş e, devlet hastanesi vardı. Devlet hastanesine taşıdık ve ben o gün sabaha kadar devlet hastanesinde çalıştım. Sabah artık bana ihtiyaç kalmamıştı çünkü Sağlık Bakanlığı'nın büyük e, kamyonlarla sağlık malzemeleri gelmişti e, görevlendirdikleri sağlık personeli gelmişti akın akın bölgeye e, sağlık personeli geldi. niye bunu anlattım kıyaslamak için ve biz işte depremin e, ikinci ayını bitirdik 10-15 gün önce oradaydık 10-15 gün önce gittiğimde hala sivil inisiyatiflerin çalıştığını gördük ee, resmi kurumlar yok muydu? Vardı. Ee, hep tomalarla üstümüze gelen kurumlar kamyonlarıyla gelmişti. Ve ben e, bir yazı yazdım yarın da gazete duvarda yayınlanacak. Ee, gider gitmez o bölgeye ilk farkına vardığıce için birdenbire Cahit Külebinin o güzelim dizesi geldi aklıma. Kamyonlar kavun taşır. Kamyonlar molos taşıyor. Ama bilinsizce onlarca kamyon hepsi molozlarla. Ve korkunç bir koz e, duman içerisinde işte biz 3M maskelerimizi taktık aslıktan korunmak için falan ama oradaki insanlar evet, Tavuklar Odası'nın işte bazı sendikaların Türkiye İşçi Partisi'nin ABAP'ın kişisel çabalarla kurulmuş çok fazla yer. Yemek çıkartıyor, çadır, kentler kurulmuş. Eğitim veren kuruluşlar e, vardı. E, özellikle gene sivil insiyatiflerin ama şunu beklerdik. Yani depremin ilk büyük bir deprem. Ee, organizasyon evet kötü olabilir. Ama düzeltilebilir. Bu neydir? Araba kurtarma çalışmalarında bir gecikme olması kabul edilemez bir şey ama. Hadi ondan sonraki organizasyon ne? Hala bir organizasyon göremiyoruz oraya. Bu ee, Evet yani onu gördüm. Yıkılmış bir kent ve kamyonlar molos taşıyor. Yani depremle ilgili ne yapılıyor diye sorulsa bana derin ki molos taşıyor. O kadar. Evet, e, bir de mesela şu çok zor mudur Altay? E, şunu düşündüm ben hani Covid-19'da bir e, maske zorunluluğu çıkmıştı. Şimdi Hatay özelliği için bir Sağlık Bakanlığı duyuru yapıp, genelge çıkarıp maske zorunluluğu o koyamaz mı? E bu kamu sanıyorum maske zorunluluğu koyduğunda maskeyi de temin etmek zorunda. E yani temin de edilir. Yani oradaki e, özellikle güvenlik görevlilerinin e, hiç maskesiz olduğunu gördük. E, o, çoğu da çok genç. E, onların maske takması lazım. Çünkü hani ileriki dönemde asbeste bağlı mezoteliomalar görülebilir, akciğer kanserleri görülebilir. Yani e, kamu en azından e, görevlendirdiği bireylere maske dağıtamaz mı diye düşünüyorum. En basiti, hani molozlar nereye taşınıyor, e, işte tarım raizilere falan çok hani e, tabi çok yönlü konular ama hani en basitinden e, oradaki güvenlik görevlilerine veya oradaki moloz taşıyan insanlara bir maske. Bu arada e, gerçekten hani çok fazla moloz taşınıyordu bizden sonra giden. E, fotoğraf e, sanatçılarının ekibine de e, hafriyat kamyonu çarptı. E, değerli Özcan e, Bey de e, maalesef ağır yaralandı. Neyse ki şimdi iyi Dört Yol Hastanesi'nde takip ediliyor. E, Pardon aç, bir de hafriyat kamyonundur ya hafriyat, hafriyat kamyonundan sarkan bir demir çarpmış. İnanılır gibi değil. Yani e, yangından marka kaçırır gibi... E, Hafriyatlar yüklenip yüklenip e, ve nereye dökündüklerine ait de hep kuşkular vardı ve bizim adamları daha da ilk günden beri bunun için de çok uyardılar. Hepimiz hatırlıyoruz yani Naci Görür'den Tutun da e, işte e, Ahmet Ercan'a kadar çok ciddi bir biçimde hafriyatın kaldırılması ve dökülmesi ile ilgili çok önemli çaba çünkü asbest tehlikesi özellikle ve ee, tarım alanlarına dökülmesi, sulara karışması gibi tehlikeler, insanların yaşam alanlarına dökülmesi yeni yeni görmeye başladık. Ee, halkın direndiğini görmeye başladık. Çadır kentlerin yanına gidip e, hafif döküldüğünü artık e, haber olarak almaya başladık. İnanılır gibi değil bu, e, bu plansızlık falan e, diye adlandıramayacağımız bir şey sanıyorum yani. Yani maskeye <gülüyor> kadar diyorsun 6 ay çok şey var. <gülüyor> Doğru. Hani en basiti maske diye söylüyorum. Ee, Selim Hocam biz e, üçüncü ayına girdiğimiz depremi konuşmaya <gülüyor> devam ediyoruz. Ee, ben en azından hani, e, ziyaretimizde de gördüğümüz güvenlik görevlerine bir maske verilemez mi asbestten dolayı dedim. 6 ee, ayda hani daha çok sorunlarımız var dedi ama bu en basiti belki. Ee, hoş geldiniz. Mevzumuz derin ve aynı Selim Hocam. Teşekkür ederim. Özür dilerim. Geç katıldığım için Sayın Öktem, Sayın Menteş konumuz olduğunuz için vakit ayırdınız. Çok teşekkürler efendim. Evet aşırıda belirttiği gibi ben aradan girdim fazla konuşmayayım ama hani Sayın Öktem belirttiği bu vurdum duymazdık. Bu, bu, bu aslında ee, bu kadar özensizlik mi bilgisizlik mi yoksa bu biraz vicdansızlık ve e, katılığa mı giriyor umursamamak herhalde insan hayatın değerini ee, bir tuhaf bir durum yani bilmiyorum tabii Menteş ne diyecek bu konuda şimdi e, Selim hocam hoş geldiniz merhaba özür dilerim Tekrardan. <gülüyor> estağfurullah ee, sizinle tekrar görüşmek çok güzel ben buradan Aynen. yani şunu söylüyorum Adana Tabip Odası özellikle Hatay bölgesindeki herkesin maske sorununu çözmeye taliptir. Evet. O kadar. Yani maske yoksa biz Adana Tabip Odası olarak bunu sağlarız. Sevgili Ayşegül çok güzel bir şey söyledi. Yani biz depremde depremde diyoruz özür dilerim. Pandemide maske yasağı koydu belli bölgelere ve bunu uyguladık. Evet. Yani siz Afriyat bölgelerine bunu koyabilirsiniz ama koyduğunuzda da halka bu maskeyi dağıtıyor olmanız lazım. Ee, çok e, güzel bir şey söyledi. Ya sadece vatandaşlar değil orada devletin kolluk gücündeki genç genç çocuklarımız, polisler, askerler onlar da bizim çocuklarımız. Molozu bekleyen, molozu taşıyan orada çalışan işçi de maske takmıyor. Yani bu çok mu zor? Çalıştırdığım personelini koruma isteği çok mu zor? Yani e, acaba burada buradan da mı bir zayıflık olarak görülüyor? Anlamakta güçlük çekiyoruz. Bir de e, hani Altan Hocam, Altay Hocam söyledi. Şimdi e, vatandaşlar, halk ya da aktivistler direnmeden bu ülkede iyi bir şey olmaz mı? Yani neden hep biz bir şeye direndikten sonra... İyi bir şeyler olması. Ya bir gün de siz yapın, biz de diyelim ki iyi bir şey yaptınız. Ya ne güzel yaptınız. Ya şu molozu biz e, içme suyumuzun yanına döktüğünüzde kendimizi zincirlememiz mi gerekiyor? Ya bu ülke, bu aktivistlerin ya da halkın şöyle kenara çekilip sizin güzel bir şey yaptığınızı görmeye hiç mi hakkımız yok? Yani? Geliyorsunuz, çadır yerleşkemizin yanına moloz döküyorsunuz. Okulun yanına moloz döküyorsunuz. Bakın Adana'dan dün bir insan benimle bir fotoğraf paylaştı. Yüreğir Devlet Hastanemizin yan tarafına moloz dökmeye başlamışlar. Yani sadece o bölge değil her bölgede bunu çözmek. Ya dünyada ilk kez deprem olmuyor. Bu moloz nasıl kaldırılır? Japonya iki yılda kaldırmış. Ya biz Elbette bir an önce tırnak içerisinde normal denen şeye dönmek hepimiz istiyoruz. Ama yani biraz insaf ya. Bir, bir bilim çerçevesinde bir şeyler yapın da biz de diyelim ki o bilimi artık yapıyorlar diyelim ve sizi izleyelim. Ama maalesef buna da izin vermiyorlar. İlla bizim itiraz etmemiz lazım. İlla direnmemiz lazım. İlla bu doğru değil dememiz lazım. Onunla da ne yapılıyor? İşte vatandaşları gözaltına alıyorlar. Depremdeki e, çadır yerleşkesindeki insanlar buraya dökmeyin dedikleri için gözaltına alınıyorlar. E, diyecek hiçbir şey bulamıyorum sevgili Selim Hocam. Yani aktivistlerin görevi işlevi e, ona değindiniz. Tabii çok haklısınız. Peki orada yaşayanlar... Ee, ...bunu farkında olup isyan etmiyorlar mı? Bazen sosyal medyada görüyoruz... ...az sayıda da olsa buna isyan eden... E, ...depremzeler var ama... E, ...büyük çoğunluğu... ...bunu umursamıyor herhalde... ...ya da farkında değiller... E, ...öte yandan yetkililer de... E, hani, e, ...tek amaçları var... ...bir an önce e, hani oraya... ...inşaatların yükselmesi, molozların temizlenmesi... ...neden bu kadar hoyrat... Ve bu, ...bu kadar olumsuzluk neden yaşanıyor... ...bu topraklarda... <gülüyor> <gülüyor> çok genel bir şey sordu ama. <gülüyor> bu arada Şimdi bir şey se söylediğim Selahattin, bu arada düşünülmemiş olabilir de şu maske dağısı, şu asbestli <gülüyor> dolayı maskeyi çok önemsiyor. Yani biz bir çağrımız da yapalım burada. Yani ne olur bir genelge çıkarın, şu hafriyatın kaldırıldığı bölgelerde maske zorunlu olsun. Bakın adına tabi odası başkanımız da duyuruyor. Diyor ki bunun kamu bir zorunluluk koyuyorsa bunu temin etme yolunda Adana Tabi Fodası olarak biz elimizi taşın altına koyarız Antakya içinde Adıyaman içinde biz temin ederiz diyor. Kolluk kuvvetlerini biz bunu veririz askere polise oradaki emekçiye veririz diyor. Böyle bir nasıl yapalım belki bir karşılık da bulur diye düşünüyorum. Kesinlikle biliyorsun Ay Ayşegül ben aynı zamanda kanser uzmanıyım. Hani Selim Hı, hocam tabii, da bu işlerde çok doğru. çalışıyor. Şimdi e, ya e, asbestte maruziyet şöyle bir şey değil. Yıllarca maruziyet sonucunda mezotölyoma olursun diye bir şey değil asbest. Yani tek maruziyetle de olabilirsin. Yani hani e, oraya sizler gezmeye gittiğiniz, ge, özür dilerim, gez, incelemeye gittiniz birileri. Onlar da olabilir. Yani sadece bir defa ziyaretin sonunda bile siz mezotölyoma... Ya da akciğer kanseri olma riskiniz var. Bunu nasıl göz ardı edebilir bir devlet, Sağlık Bakanlığı, bir kurum? Bunu göz ardı etmememiz lazım. Bu çağrımız bizim birilerine bir sorun daha çıkartmak için değil. Yarınımızda çocuklarımızı korumak için, halkımızı korumak için. Bu da çok zor değil. Artık e, pandemi bir türlü atlatıldı. Elimizde her yerde maskeler var. Emin olun devlet dairelerinde ben size söylüyorum. Ee, istesinler gönderelim yarın. İstesinler. Hani, ne e... kadar basit ve ne kadar önemli bir e, sorun bu. Çözümden ne kadar kolay aslında değil mi? Yani biraz duyarlılık. Biraz, biraz. seslere, bilime, birazcık e, dikkat ve önemseme. E, e, çok tuhaf. Çok tuhaf. tuhaf. Evet. Ayşegül için evet. müzik arası verdiniz mi? Hayır, sizi Hem e, Sayın Menteşe hem Sayın Altay Öktem'e bir parça çalalım. Ee, eğer hazırsa e, teknik masada kardeş Türklerden birazcık şöyle kara üzüm habbesi dinleyelim beraber. Hı hı. 7 Nisan 2023 95.0 açık radyodayız. Her cuma olduğu gibi saat 13'te başlayan önce sağlık programındayız. Konuklarımız Sayın Selahattin Menteş ve Sayın Altay Öktem ve sözü ben yine Ayşegül'e bırakıyorum. Evet Ayşegül. Biz bugün aslında bir şey daha konuşmak istiyoruz. Adana tabii Odası'nın bir bölgede, Altay'da belki ilk kez duyacaktır, bir kütüphane kurma çabası var. Biz de elimizden geldiğince destek olmak isteriz buna doğrusu. Yazarlar olarak o bölgeye gidiyoruz, geliyoruz. Hem hekim hem yazarlar, sadece yazarlar gidiyor. Bu projeyi bize anlatabilir misin Selahattin? Abi. Çok çok çok teşekkür ediyorum bunu sorduğun için. Ee, bizi çok heyecanlandıran bir proje bu. Ee, şimdi sizler de biliyorsunuz Adana Tabip Odası bölge için Türk Tabiple Birliği tarafından lojistik bir merkez olarak ilan edildi. Ve bütün bölgenin bütün ihtiyaçları e sevgili Ayşegül doktor çocuklarının oluşturduğu şoförlerle e taşındı. Hmm kendi araçlarımız ve doktor çocuklarının şoför olduğu araçlarla taşındı. iki ay boyunca bütün ihtiyaçlar buraya geldi. Sadece ihtiyaçları taşımadık. Buraya gelen hekim arkadaşların da sahaya ulaştırılmasında o çocuklarımızın çok büyük katkıları var. Biz tabii bütün bunları yaparken oradaki şeyi tespit ettik. Yani insanların bu noktayı nasıl aşabilir? Bizde, sizler de biliyorsunuz tam bu deprem olduğu dönemde bir Yaşar Kemal e, çalıştayı gibi bir e, etkinliği atölyesi yapıyor idik. İlk haftamızı yapmıştık ve sonuçlan maalesef ertelemek zorunda kaldık. Oradaki kitap ihtiyacını ya da edebiyat ihtiyacını e, hemen hissederek bir kampanya başlattık. O kadar güzel bir şey oldu ki. Ee, geri dönüşler oldu ki insanlar çok heyecanlandılar ve tabip odamızın bir bölümü kitaplarla doldu. Sonra biz hemen sahada nerede kurabiliriz'i konuştuk. Ee, bu arada çadır yerleşkeler oluşmuştu. Tomruk suyunda arkadaşlar çalışmalara başlamışlardı. Ee, biz kitaplıklarımızı, kitaplarımızı yükleyerek işte e, Figen Demir kardeş, Figen Doğan Güneş ve ben ve Muhsin İnallı beraber e, Samandağ'a gittik. E, ya insanlar o kadar heyecanlandı ki bize para gönderenler para gö işte biz kitap alamıyoruz siz alın diyenler ya da evden çıkamıyoruz siz alır mısınız diyenler. Bunlarla beraber çok güzel bir kütüphane gittik kurduk. Tabi e, insanlar heyecanlı evet ama bunu sürdürebilir olması daha önemli. Orada sizin e, işbirliğinde olacağınız insanları da bulmanız lazım. Yani birilerinin burayı sürekli açık tutuyor olması lazım. Böyle bir şey oluşturduk. E, sizlerin içinden de çok fazla destek oldu. Bu süreçten sonra da biz hem Hatay'ın belli bölgelerine hem diğer bölgeye Adıyaman, Maraş gibi bölgelere e, kütüphane kurmalarımız devam edecek. Kitap toplamalarımız devam ediyor. Ee, yani bugünleri e, herhalde sanatla, edebiyatla, e, Yaşar Kemal'le, Dostoyevski'yle e, kitaplarımızla aşacağız diye düşünüyoruz. Bugünleri e, edebiyatla daha böyle kolay, sıkıntısız demeyelim, çok sıkıntılı ama e, daha rahat aşabileceğimizi düşündüğümüz için böyle bir kampanya başlattık. İlk kütüphanemizi de kurduk çok şükür. Ee, devam edeceğiz. Tabii ki sizlerin kitaplarını oraya götürmek bize onur verir. Ee, sizlerle de oraya gitmek bize onur verir. Birlikte geldiğinizde bu kez birlikte gideceğiz diye düşünüyoruz. Ee, ayrıca sadece biz e, kütüphane kampanyası başlatmadık. Sevgili Ayşegül, olumsuz olan bir şey söylemek istiyorum. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanemiz biliyorsunuz bu süreçte orta hasarlı evet. olarak... Evet. Çıktı bu süreçten. Bir ülkenin hastaneleri hiçbir koşulda depremde yıkılmamalıdır. Yani bu, bunun anlatılacak bir noktası yok. Ben İskenderun'a gittiğimde 2012 yılında depreme dayanıksızdır ve derhal terk edilmelidir diye rapor verilen İskenderun Devlet Hastanesi'nin A yerleşkesini de gezdim. Oradan da e, paylaşımlar yaptım. Maalesef yıkılmıştı. Hastanelerimiz sağlam olmalı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan 300 depremden etkilenen çocuğumuz var. Geleceğin doktorları, bizim meslektaşlarımız var. Bunlar için de derhal deprem burs kampanyası başlattık. Şimdi hem Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanlığımız, hem Çukurova Üniversitesi mezunlar derneğimiz, hem Adana Tabip Odası'nın burs komisyonu bu 300 çocuğumuzu, Kesinlikle meslektaşımız yapacağız. Kesinlikle. Onların bu mesleğe, bu meslekten yani tıp fakültesinden mezun olmalarını sağlayacağız. Ve bunun için de bir kampanya içerisindeyiz. Çok da güzel dönüşler var ona da. Hemen e, nisan ayını çıkarmadan da onların e, hesaplarına paraları da yatacak. Ve onlara sadece maddi destek değil kalacak yerden e, başka şeylere kadar... Adana Tabip Odası'nın iki büyük odasını onlara çalışma ve kütüphane olarak kurduk. Evet. Tıp Fakültesi öğrencileri ve asistanlar artık Adana Tabip Odası'nın içerisinde 24 saat ders çalışabileceği ve yemeklerini ücretsiz yiyebileceği bir ortam da oluşturduk. O nedenle hani ben her zaman söylüyorum bizlerin ve Adana Tabip Odası'nın e, bu çocuklarımızın iyi bir hekim yetişmesinden daha önemli bir görevimiz yok. Oradaki bölgeye de kütüphane çalışmalarımız devam edecek. Mutlaka desteklerinizi bekliyoruz. E Altay ne diyorsun bu projeye? Harika bu. Müthiş bir proje. Zaten sanıyorum Tomluk Suyu'nda gittik. ziyaret <gülüyor> etmiştik. Orada güzel bir, <gülüyor> e, bir yerleşke yapmışlar. Eğitim için hem ana sınıfı evet. hem ee, ilkokul öğrencileri için kütüphane de e, yeni yeni oluşuyordu ama inanılmaz e, kitaplar çok fazlaydı. Bu, bunlar tabii çok güzel yani e, eminize <gülüyor> sağlık diyeceğim. E, diğer bölgeler onu da çok iyi düşünmüşünüz Özellikle Maraş'ta, Diyaman'da çok hasar alan e, yerlerde e, biz elimizden gelen desteği yaparız. Yani yazar örgütlenmeleriyle Artık kişisel ilişkilerimizle e, elimizden geldiğince çok kişiye ulaşıp bu e, yayın evlerine aynı zamanda e, elden geldiğince bu kitaplıkları, kütüphaneleri çoğaltmamız şart. Çünkü e, eğitim çok önemli. E, zaten depremdeki en önemli şeylerden biri de depremzedelerde nasıl kesintisiz eğitim hayatlarına devam ettirmeleri olması gerekiyor planlama içerisinde. Ee, bize tam tersine e, deprem olur olmaz ilk iş üniversiteler kapatıldı pardon ilk iş twitter <gülüyor> kapatıldı ikinci iş olarak üniversiteler <gülüyor> bir, de, bir de yurtlardan atıldılar değil mi de yurtlardan atıldı ee, elden geldiğince bu destekleri herhalde çok e, olumlu ve çok güzel ben kutluyorum da bu çabanızdan dolayı dediğim gibi elimden gelen e, desteği de yapmaya hazırım sağ olun teşekkürler ee, Bugün bir de açılışı şöyle yaptık Selim Hocam. 7 Nisan Dünya Sağlık Günü bugün. Evet, evet, evet, evet. 75. yıl Dünya Sağlık Örgütü'nün ilanıyla ve bu yılın mottosu herkes için sağlık. Belki son olarak bu konuda da bir görüşleri alabiliriz daha genel olarak. Hocam belki ilk sizden alarak başlayabiliriz. Çünkü Covid-19 bize gösterdi ki, herkesin sağlığını düzeltmeden kimsenin sağlığı düzelmiyor. <gülüyor> Dikkat, no. <not> Omikron. Bu slogan bu yaklaşım çok doğru tabii aşığı. Yani herkesin sağlığını e, temin etmeden onu gerçekleştirmeden e, herkes e, belirli bir kesimler arınmıyor yani bu işten. Dünya Sağlık Örgütü dedin ve COVID ile ilintili olarak en azından hani çok genel anlamda değil ama COVID sürecinde bana kalırsa Dünya Sağlık Örgütü çok haksızca eleştirildi, acımasızca eleştirildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün geciktiği ya da eksik yaptıkları olabilir ama bu örgütün çok önemli bir işlevi var. Herhangi bir yaptırım gücü yok, niye onu şuna emretmedi, şu ülkeye şunu yaptırmadı filan dendi. Böyle bir işlevi yok Dünya Sağlık Örgütü'nün. Sadece e, öneride bulunabiliyor ama yön gösterme açısından hem Dünya Sağlık Örgütü hem de son dönemdeki başkanı Tedros'un um, e, bana kalırsa oldukça e, iyi çalıştığını söyleyebilirim. E, ve hala örneğin e, bütün ülkelerde şimdi ülkemiz dahil e, pandemi bitti e, e, yaklaşımını görüyoruz i̇şte maskeler kısıtlamalardan ama Dünya Sağlık Örgütü hala pandeminin sonlandığını resmi olarak açıklamadı ısrarla e, bunun daha belirli bir süre devam edeceğini. Çünkü geçen haftada söylemeye çalıştım. E, Selahattin Hocam, e, Altı Hocam bir hafta içinde 900 binden fazla dünyada hasta 7 yakın e yakında ölüm var Covid'den. Yani bu bir, bitmiş bir pandemi değil tabii. Ben burada durayım konuklarımızı e, sözlüğün vereyim. Evet. evet. başlayalım. Evet. Ee, tabii e, Selim Hocam pandemiler konusunda çok çalıştığı için e, yani bu konulara çok hakim. Ben de hep çıktığım şeylerde, programlarda şunu söylüyorum. Çağımız pandemiler çağı olacak. Yani bu kaçınılmaz. E, çünkü şu kadar ömrümüzde o kadar çok pandemi gördük ki bundan sonra çok daha fazla olacak. Ama e, 23 yıl Altay Hocam söyledi, 23 yıl önceki depreme bile bundan daha hazırlıklıymışız meğer. Yani o gün eleştirdiğimiz insanlardan herhalde dönüp özür dilememiz gerekiyor. Ee, pandemi de bir sonraki, bu pandemi bitmiş değil doğru, bir sonraki ama olabileceklere de hazır olmak lazım her konuda. Ee, bu anlamda bizim için 14 Martlar çok önemli ama 7 Nisan'da, yani dünya sağlık günü olması itibarıyla önemli ve dikkat çekilmesi gerekli. Herkes için sağlık da çok güzel bir evet. motto. Yani Ayşegül sen biliyorsun bir evde bir kişi uyuzsa bile bütün aileyi tedavi ediyoruz. Çünkü başka türlü çözümü yok. Ee, sağlıksız insanların yaşadığı toplum sağlıklı bir toplum olmaz. O yüzden hep beraber birbirimizi de sağaltacağız. Belki Sağlığın tanımında psikolojik sağlık da çok önemli. Belki artık e, birbirini dinleyen, birbirinin derdiyle dertlenen, hemhal olan bir toplum olma yolunda daha da ilerleyeceğiz belki. E, çünkü bizi başka bir şey kurtarmayacak. Bizi biz kurtaracağız. İnsanlık kurtaracak. E, mutlaka e, bunları düşüneceğimizi, en azından deprem vesilesiyle düşüneceğimizi düşünüyorum. O yüzden yani Dünya Sağlık Örgütü'nün mottosu bence de çok güzel. Herkes için sağlık hepimiz için sağlık ama edebiyatı ve sanatı da ihmal etmeden herhalde biraz da ruh sağlığımız için biz de buna yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Bu hafta bu arada bir dahaki haftaya konuklarımızda yeni konuştum. Selim Hoca da buradan evet. duyuyor. TPD Türkiye Psikiyatri Derneği'nin önemli bir çalışması başlıyor bu hafta itibariyle bölgede. Neler yapacaklar onları konuşacağız. Altay senin düşüncen nedir? Evet, her şeyden önce şeye katılıyorum şu düşünceye. Yani artık pandemi çağına girmiş durumdayız. Yani gerçekten de hani ben ilk hekimliğe başladığım 1990'dı. O günden bugüne kadar yani hiçbir zaman olmadığı araları çok sıklaşmış şekilde pandemilerle karşılaşıyoruz. Belki hiçbiri COVID kadar yaygın değildi ama e, bunun tabii birçok nedeni olabilir. Yani e, iklim değişikliğinin ve de, e, tamamen ekolojik sistemin değişmekte olduğunda muhtemelen e, özellikle mikro, e, şey üzerine, e, çeşitli bakteriler, virüsler üzerine diğer hayvanlar, canlılar etkisi de vardır. Yani e, Umuyorum ki bu COVID-19 salgınından yeterli dersi almışızdır. Yani e, hep şeyden e, demin verdiğimiz örnek Selahattin Hocam da söyledi. E, 99 depreminde de artık hani e, yaşadığımız şeylerden sonra e, depreme hazırlıklı olmamız gerektiğine inanıp o dersleri almış e, olmamız gerektiğini düşünüyorduk. Gördük ki hiç almamışız. Umarım COVID-19'dan bu pandemilere karşı nasıl hareket edeceğimize ve nasıl Davranacağımızı öğrenmişizdir diye düşünüyorum, umut etmek istiyorum daha doğrusu. Ee, ama e, şimdi Covid 19'dan sonra 3 yıl, 5 yıl sonra çok farklı aklımıza gelmeyecek bir pandemiyle karşılaşsak ben kişisel olarak çok şaşırma, bu da nereden çıktı demem. Her an e, karşılaşabileceğimizi düşünüyorum. Tabii şimdi hocalarımın yanında konuşmak da e, biraz şey çok fazla hani özellikle pandemi konusunda. Ee, uzman biri değilim. Yani ama e, hani kişisel tecrübelerle gördüğüm e, kadarıyla düşüncelerim bu. Tabi pandemiler e, hem sizin hem e, Sayın belirttiği gibi aslında e, daha sık ve daha e, geniş çaplı olarak e, karşımıza çıkacak bundan sonra da bunların nedeni sizin de belirttiğiniz gibi iklim krizi ama e, bu, e, bütün, bütün bu nedenlerini ben daha doğrusu isterseniz bir neoliberal politikaların dünyaya hakim olması ve bu politikaların empoze edilmesi sonucunda her alanda tarımda, beslenmede, seyahatlerde, işte ormanların kesilip oraya inşaat yapılmasında filan bütün bunların bu ekonomik yönü var. O esas nedeni görmeden de sadece tek bir parçasını aldığımız zaman pek bir sonuç elde edilemiyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum aşağı üstüne biz kaldı mı ama sana bırakayım. Süremiz kalmadı ama çok sayıda e, mesajımız var. E, e, mesajlarımızda da çok e, önemli konulara değindiğimiz e, söyleniyor. Özellikle e, asbest riskiyle ilgili konunun daha fazla konuşulması gerektiğini dinleyicilerimiz de birden fazla kez belirtiyorlar. E, kendilerine de bizleri dinlediğiniz için e, teşekkür ediyoruz. E, dilerim e, bir şeyler daha iyi olur. Ee, çok teşekkür edelim Sayın Selahattin Menteş'e ve e, Sayın Altay Öktem'e. İkisi de çok yoğun biliyorum ama bize e, her e, ricamızda hiç e, geri döndürmeyen iki kişi çok çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler hocalarım Sayın Menteşe Sayın Öktem bize vakit ayırdığınız için bu yoğun programınızda. Hem de bütün, o, bütün yaşanan olumsuzluklara rağmen hep o iyimser, hep yapıcı yaklaşımınızla ee, insanlara umut veriyorsunuz. Gerçekten sağ olun iki varsınız. Ee, sizlere veda ederken e, son parça olarak Musa Eroğlu'ndan bir parçayla e, hoşçakalın diyelim. Parçanın adı Yolun Sonu Görünüyor. En ufak bir imada bulunmadan sadece başlığını okudum parçanın. Efendim herkese yaptı hafta sonları. Tekrar teşekkürler sayın konuklarımız. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Güzel hafta sonları.